Mm-hmm. بِسْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Sallu ala şefii zunubina Muhammed Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Güzeller güzeli, güzel Mevlamın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 Bize hayat verenin bizden istemiş olduğu bir yürüyüş vardı. Kulluk yürüyüşü. Neydi bu yürüyüş? Nedendi bu yürüyüş? Niçindi bu yürüyüş? Kime idi bu yürüyüş? Bu sualler ile çıkmıştık evvela yolumuza. Sonra bu yolun, bu aşk filminin, aşk senaryosunun başrol oyuncularından... Örnekler almıştık kendimize. Netice olarak sonuçta üç tane grup çıkmıştı karşımıza. Bir, aşk erleri olup yürüyenler. iki gaflete batıp oturanlar. Ve en son olarak üç, bekleyenler. Hangisinden olduğumuzu nefsimize sormamız gerektiğini sizlerle paylaşarak... Bırakmıştık en son. Şimdi de geçen hafta bekleyenlerden bir örnek verdiğim gibi bugün de yürüyen, yürüyenlerden bir örnek sunarak bugünkü gafletten kurtuluş programımıza Başlıyoruz. Sevgililer, sevgilisi, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hicretin üçüncü yılındayız. Mübarek mescidinde, nurlu meclisinde insanlara dirilsin için Allah'ın göndermiş olduğu aşk peygamberi insanlara rahmeti anlatıyordu. Yine her zaman anlattığı gibi. Udal ve Kare kabilesinden bazı kişiler geliverdiler. Alemlerin Sultanı Aleyhisselatü Vesselam'a gelmişlerdi. Allah'ın insanlara rahmet vesilesi olarak sunduğu rahmet peygamberine, aşk peygamberine geliyorlardı. Diyorlardı ki, Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz ...toplum olarak iman etmek istiyoruz. Lütfen bize... ...eshabın arasından... ...seçkin öğreticiler, öğretmenler gönderir misin de... ...biz onlar vesilesiyle... ...senin dünya ve ahirette kurtuluşumuz olduğunu söylemiş olduğun dinimizi öğrensek. Alemlerin sultanının... ...yüzü gülüveriyordu. Nuru u çehresi... ...tebessümle nurlanıyordu... Hani o sevindiği zaman yüzü parıl parıl parıl dardı ya, yüzü parıl parıl parıl dayı verirdi ya, yine öyle vermişti. Sevgili Efendimiz, bir insan daha cehennemden kurtulacak için seviniyordu. Dünyada da dertten kederden kurtulacak diye seviniyordu. O sevinçle, esabından 10 kişiye seçi veriyordu. Asım bin Sabit komutan olarak başlarına veriliyordu. Halit bin Bukeyr, Mersed bin Ebi Merced, Ubeyb bin Adi, Zeyd bin Desinne, Abdullah bin Tarık gibi aşk erleri. Eşhabu'sufeden olma şerefiyle şereflenen bu mübarek insanlar, i̇nsanlar dirilsin için Resulullah'ın emri üzerine hazırlanıveriyorlardı. Biz karanlıktayken Allah diriltti bizi, gönderdi peygamberini, dirili verdik bir anda. Biz merhametsiz bir topluluktuk. Öz çocuklarını, öz kızlarını sırf desinler için, sırf adama bak kız çocuğu olmuş demesinler için gömü veren bir topluluktuk. Öksüz olan çocukları canlı canlı hedef tahtasına oturtur, onları canlı hedef olarak kullanıverirdik. İçki, zina hiç sormayın zaten. Kadınlar elimizin kiri, elimizin kiri gibiydi. Ama İslam gelivermişti de biz dirili vermiştik. Uykudaymışız, bataklıktaymışız, gafletteymişiz de iman ile dirili vermiştik. Biz dirildik. Elhamdülillah El uzatmaya ihtiyacı olanlara da bizi gönderecek Allah'ın sevgili peygamberi Eyvallah canımız sana feda olsun ya Resulallah Gidelim ya Resulallah Nereye gönderirsen gönder ya Resulallah Gidelim de biz de vesile olalım dirilmek isteyenleri diriltmek için Böyle diyorlardı da Allah'ın Resulü Udal ve Kare kabilesinden gelen o kişilerle beraber bu aşk elçilerini gönderiyordu. Tabi gönderirken nasıl gönderdiğini siz düşününüz. Ümmetine öz anne babasından daha merhametli olan nebi. Hani ailenizden birisi yanınızdan ayrılı verir ya gönlünüz hep ondadır. Sarılı verirsiniz gözyaşları içerisinde gönderdiğiniz yer çok kutsal bir yer olsa da Saçına rüzgarın sert esmesine dayanamazsınız Gözyaşları içerisinde Allah'a emanet eder dualarla gönderirsiniz Allah'ın sevgili peygamberi de böyle yapıyordu belki gözyaşları içerisinde cennete gönderiyordu onları çünkü Allah yolunda adım atmak cennete yürümek değil miydi? Rabbimizin okunmasıyla ibadet olan, alemlere öğüt ve şifa olsun için göndermiş olduğu mübarek kitabımız Kur'an'daki ayetlerden tefsir ettiğim zaman bunu görüyoruz. Yürüyorlardı bu sahabiler. Gönülleri aşk ile doluydu. Seviniyorlardı. Rahman'ın bir kulunu daha dirilmesine vesil olacağız için seviniyorlardı. Tebliği yapacaklardı, duyuracaklardı ya, uçuyorlardı havalarda. Çünkü bu dünyanın sıkıntısı hafiftir, Peygamber aleyhissalatü vesselamın da buyurduğu gibi geçicidir. 60, 100, en fazla 150 sene sonra bu dünya hayatı kişi için bitiveriyor çünkü ebedi hayata başlıyor sonra hem dünyadaki o 150 senelik hayatını hem de ahiretteki ebedi hayatını kurtarmak için gidi vermek istiyorlardı da gidiyorlardı sevinçle onlar da sevinç gözyaşı dök döküyor, döküyorlardı belki gönülleri de ağlıyordu muhakkak ki Allah'ın sevgilisinden ayrılmak ama ona kavuşmak için ayrılmak Bilmiyorum, dil tarif edebilir mi? Bizim dinimiz aşk dini demiştik ya, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti. Aşka yaşamamış olanlar, aşkları Leyla'lara bağlı olanlar, Hatice'lerin sevdasından neticeleri unutanlar, Ne bilsin hübeyiplerin aşkını, Asım bin Sabit'lerin aşkını nereden bilsin? Bana seni gerek seni diyen Yunusların aşkının nereden bilisin? Ölüm gününü düğün gecesi ilan edip şebi aruz deyip Allah'ına ayı olarak ifade eden Mevlana'nın bu aşkını nereden bilsin? Mevlana demiyor mu? Pişkinin halinden ne anlasın ham? Söz kısa gerektir. İmdi ve selam diyor Remesnevisin ve dostlar neden sonra bu insanlar? Allah Resulü muhakkak ki Allah dilemedikten sonra bir şey bilemezdi ki. Allah bildirecekti ki bilsindi. Allah bildirmeden söyler misiniz hangi varlık bilebilirdi? Hz. Adem aleyhisselama meleklerin karşısında bütün isimleri öğrettiğini Ara Bakara suresinden öğrenmiş olduğumuz Rabbimiz Adem aleyhisselamı öğretmeseydi meleklerin karşısında Adem aleyhisselam konuşabilir miydi bütün isimleri bütün maddenin isimlerini söyleyebilir miydi ve Allah Resulü bu gelen kabilenin iç alemlerini Allah bildirmeden bilemiyordu gönlü mahzundu belki gönlü biraz tereddütlüydü belki ama bir vahiy ya da bir söz kendisine ulaşmadığı için nereden bilsindi? Bu Udal ve Kare kabilesi, Huzel kabilesinden Lihyen oğullarına haber verdiler. Amaçları dirilmek değildi dostlar. Keşhi amaçları dirilmek olsaydı, dirilmek olsaydı da, Allah Resulü'nün gözlerindeki mübarek yaşları akıttırmasaydılar keşke. Ama ne yazık ki öyle olmuyordu. Bunların bu sahabileri almalarındaki amaç aslında bunları yakalayıp köle olarak Mekkeli müşriklere satmak imiş de gizliyorlardı, münafıklık yapıyorlardı. Evet... Lihyan oğullarına haber verdiler Nerze'ye geldiklerinde Usfa ile Mekke arasına geldiklerinde Lihyan kabul ediyorlardı Allah Resulü'nün bu on aşk erinin Pusu'ya düşürülmesini Çünkü Pusu'ya düşürüp Götüreceklerdi Mekkelilere vereceklerdi Mekkeliler de, Uhud'da ve Bedir'de kendilerine hizmete uğratan bu aşk erlerini öldürerek sözde intikam alacaklardı. Ama ne yazık ki, ne yazık ki aslında kendilerine zulmediyorlardı. diyorlardı. Neden sonra geli verdiler? Sahabi Kiramı bu on aşk erini bir anda çevresini sarı verdiler. Bunu gören aşkerleri hemen bir tepeye sığını vermişlerdi. Bir tepede kalı verdiler. Seslendiler. Siz Allah'ın Resulü'nün karşısında nasıl yalan söyleyebildiniz? Siz Allah'ın her yerde hazır ve nazır olduğunu bilmiyor musunuz? Allah bu yaptığınızın hesabını size sormayacak mı zannediyorsunuz? Sesleniyorlardı, o müşrikler, o ayak takımı. Gelin bize teslim olun. Size hiçbir şey yapmayacağız diyorlardı. Yalancılar, yalancılar. Asım bin Sabit, yanındaki onlu aşk eliyle beraber, biz inkar etmiş olan bir insanın sözünü güvenip teslim olmayız. Ve elini kaldırı verdi Asım bin Sabit. Elini kaldırıyordu Asım bin Sabit. Allah'ım diyordu. Allah'ım. Allah'ım diyordu. Allah'ım. Allah'ım. Resulullah'ı halimizden haberdar ile Ve Allah haber verdiriyordu. Cebrail'i gönderiyordu sevgilisine. O haber bölümüne sonra değinelim isterseniz. Sabit bin Asım bin Sabit verdi. Allah'ım Resulüne haberdar et halimizden. Ve çıkardı kılıcını. Allah'ım bu can verende sensin alanda. Ne büyük şeref ki. Veren yolunda gidiyor Savaşmaya başlamışlardı Asım bin Sabit Ve yanındaki aşkerleri Aralarından sadece Üç kişi kalıverdi Diğerlerini şehit etmişlerdi okçular Diğer üçü de kabul etmişti Teslim olmayı Bu teslim olmayı kabul edenler Hübeyb bin Adi Zeyd bin Desinle Abdullah bin Tarık Bu üç sahabi teslim olmayı kabul ediyorlardı da aşağıya iniyorlardı ama beklediklerini göremiyorlardı. Aşağı indiklerinde kendilerini hiç dokunmayacaklarını söyleyen müşrikler inmez Zeyd bin Desne, Hubeyb bin Adi ve Abdullah bin Tarık'ın ellerini bağlıyorlardı. Abdullah bin Tarık bunu görünce "Yazık bana ki bir müşriğin sözüne güvendim, bir inkarcının sözüne güvendim." diye verdi. Direni verdi onlara. Onlardan birinin kılıcını alıverdi bir anda birisini öldürüverdi. Hemen onu şehit ettiler, verdiler. O aşk erini şehit etmişlerdi. Halbuki o onları diriltmek için gelmişti oralara. Teşekkürlerinin, bu fedakarlıklarının karşılığını onlar bu şekilde veriyorlardı. Gaflet bataklıklarında bocalayan insanlar, kendilerini diriltmek için bu yola canlarını veren insanlara böyle teşekkür ediyorlardı ve Abdullah bin Tarık. Son sözcüğü şu oldu. Kâbe'nin Rabbine andolsun ki kazandım, gitti Kâbe'nin Rabbine andolsun ki kazandım, gitti Neyi kazanmıştı dostlar? Kulluk yürüyüşünü yerine getiren bu aşk eri neyi kazanmıştı, neyi görmüştü de bunu söylemişti sonsuz olarak. Neyi söylüyordu? Yoksa fecir süresinde Rabbimizin bize buyurmuş olduğu o son ayetlerdeki "Ya eyetuhennefsulmutma inne" diye başlayan ayette buyurulan müjdeye mi ermişti acaba? Ey Allahu Teala ile beraber ömrünü geçirerek. Gönlü mutmain olmuş olan can Rabbim senden senden Rabbinden razı olarak giyece cennetime salih kullarımla beraber cenneti görmüştü de sevgililer sevgili salih sıratu ve selamı görmüştü de o yüzden mi o yüzden mi ki abenin Rabbine andolsun ki kazandım gitti demişti radiyallahu anhum an Zâli kelimene yarab bedemiyor mu ayeti kermede? Bey yine süresinde Böyle diyordu Allah onlardan razıydı Onları da razı ediyordu Onlar da kazanıp gidiyorlardı Ve dostlar Hubeyb bin Adi Getirdiler onu Mekke'ye Haris oğullarına sattılar Çünkü Harisi öldürmüştü Kubey bin Adi Bedir Savaşı'nda Zeyd bin Desniy de Safvan bin Ümeyye'yi almış. Evet, Safvan bin Ümeyye'yi öldürdüğü için onu da Ümeyye yolları almıştı. Alı vermişti. Önce esir hayatı yaşatıyorlardı bu iki mübarek aşk evine bir kilitlemişlerdi bir odaya bir hücreye Ne yemek veriyorlardı ne bir içecek Seni öldüreceğiz iki gün sonra diyorlardı İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyordu Ben Allah'tan geldim ona döneceğim Ne mutlu bana onunla geri döneceğim ona olan aşla geri döneceğim diyordu. Buhari Ebu Hürre'den rivayet ediyor dostlar. Allah kendisine yöneleni hiç boş bırakmaz demiştik ya. Hazreti Adem'den beri kendisine yöneleni Allah'ım seni çok seviyorum yarabbi diyeni Allah hiç bırakmamıştı ki. Hiç bunu bırakır mıydı? Kendisine bırakmışlardı Eziyet ediyorlardı Dövüyorlardı sövüyorlardı Aç bırakıyorlardı Kendilerini diriltmek için Evini çoluk çocuğunu bırakan bu aşk Eline bunları reva görüyorlardı Ama Allah bırakmıyordu Bu hale bu rivayet ediyor Haris oğullarının O evde bulunan Har Haris'in Gelini Pencereden bakıyordu Baktı ki ne görsün Baktı ki ne görsün... O da Mekke'de üzüm bulunmazken... Çeşit çeşit meyveler vardı Haris'in önünde... Kim getirmişti buna? Kim getirmişti buna? Ona allah Teala rızıklandırıyordu. Er-Rezak Celle Celaluhu olan Allah... Bütün rızıklar kendisinden olan Allah... Rızıklandırıyordu. O ki daha şu anki teknolojiye rağmen insanlığın daha yeni keşfetmiş olduğu yeni canlılar var. Belgesellerde görüyorsunuz. İnsanlık daha yeni keşfediyor canlıyı. Peki onlar keşfedene kadar milyonlarca yıldan beri o yaşayan canlıyı insanlar bilmeden kim rızıklandırıyordu? Allah insanların daha yeni tanıdığı varlığı bile rızıksız bırakmıyordu ki kalsın ki kendisine yöneleni hiç bırakır mıydı? Hübeyb'in adıyı bırakmıyordu Çünkü Hübeyb Allah'ım diyordu Seni seviyorum seni seviyorum Allah'ım Seni seviyorum Allah'ım Sana aşığım Allah'ım diyordu bir ara Haris'in gelininin çocuğu bir anda Hübeybin kapısının açı verdi Dalı verdiği içeri çocuk ya dalı verdi. ...o nur simalı mübarek zata. Nurunu, feyzini, ihlasını... ...her şeyini Allah Resulü'nden alan... ...o aşk erine hayran olmuştu... ...o küçük yavrucuk, günahsız sabi. Ve geliyordu. Haris'in gelini... ...baktı çocuk yok. Çığlık attı. Eyvah dedi. Haris'in, Hübeyb'in yanına gitti. Hübeyb onu öldürmüşse ya... ''Ah insanlar, bilmiyorlar ki aşk ile dirilen insan, iman ile dirilen insan bir karıncayı bile incitemez, bilmiyorlar ki, kendileri gibi zannediyorlar.'' Hemen geliverdi, pencereden baktı ki, ''Hübeyb almış, kendisini öldürecek olan, iki gün sonra kendisini öldürecek olanların çocuğunu almış, yanaklarından, dudaklarından öpüyor, kucağına tuturmuş.'' ...bunu aşktır ya Rabbi. Allah'ım bu iman... ...bu iman nasıl oldu böyle? Dostlar... ...bu kişi de yapmadığı bir günah kalmamış bir insandı. Her türlü şirki, günahı işlemiş bir insandı. Peki bu şekilde nasıl gelivermişti? Acaba biz olsak ne yaparız? Kadın zannediyordu ki çocuğu öldürmüştür, intikam olsun diye. Ya da zannediyor ki beni bırakın ki çocuğu bırakayım diyecek zannediyor. Halbuki bakıyor ki çocuğu öpüyor, kokluyor, o meyvelerden yediriyor. Kadın şok oluyordu ve iman edecekti. İslam'ın aşkı insanı imana getirecekti. bakı verdi. Benim bir şey yapacağımdan mı korktun? Ben Allah'a aşığım. Benden kimseye zarar gelmez. Korkma, korkma dedi. Kapıyı aç. Kapıyı açtı ve çocuğu dışarı bıraktı. Hübeği içeri geçti, oturuverdi. Bir hübeği, iki gün geçi verdi böyle. Aldılar hübeği, getir verdiler dar ağacına. Bu aşk erini de. İdam edecekler Mekke'nin önlerinde. Hani dedik ya Hatice'nin sevdalıları neticeyi unutanlar. Dünyanın geçici zevklerinde dalanlar. Hayatlarını İslam ile mamur etmek varken haraplıkta kalmayı, karanlıkta kalmayı tercih edenler. Kur'an'daki zulmeti tercih edenler. Nur ortadayken gözlerinin önüne ellerini koyup Kimseye değil kendine karanlık yapanlar Güneşi gördükleri halde yararsa misale sırtını dönüp kaçanlar Hübeyip dedi ki İdam etmeden önce kendisine Sizden sadece bir şey istiyorum İki rekat namaz kılmama izin verin Namaz diyordu Birazdan canını verecekti Ama o ihneyi namaz diyordu dostlar Namaz diyordu. Namaz. Müsaade edin. Tek istediğim o... İki rekat namaz kılayım. Ondan sonra ne yapacaksanız yapın. Namazla dirilmişti çünkü onlar. Ankebut suresinin 45. ayetinde... Muhakkak ki hakkıyla kılınan namaz İnsanı madden ve manen bütün kötülüklerden Temizler adı koyar buyuruyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam da Evinizin önünden tertemiz Ak pak mis gibi bir nehir aksa Günde beş kere girip yıkansanız Hiç pis kalır mı Pislik kalır mı diyordu sahabe kiramla diyordu ya Hayır hayır İşte namaz böyledir diyordu Onlar namazla aklanmış paklanmışlardı İman sonra namaz Ve namazını kılıyordu. Dünya hayatında son kez en büyük sevgili Allahu Teala ile buluşuyordu. Miracını gerçekleştiriyordu. Selam verdikten sonra dedi ki: "Demeseniz ki ölümden korktu, namazımı çok uzatacaktım. Ama dersiniz diye namazı kısa kestim." diyordu. İpi boğazına geçirdiler. Dön dediler dininden Tebessüm etti Kabe'nin Rabb'in andı olsun ki Kazandım gitti dedi Allah'ım Allah'ım bu ne iştir böyle Ne iştir böyle Şehadete eren hepsi Yemin ediyor Kazandım gitti diyor Allah'ım bunlar neyi kazanıyorlardı Allah'ım bunlar neyi kazanıyorlardı? Ayağından çektikleri zaman taşı tahtayı sallanırken dar ağacında canını verirken Kabe'nin Rabbine'nda olsun ki kazandım gitti diyordu. Bu neydi ya Rabbi? Sonra mübarek şehit ruhunu Rahman'a teslim edince onu bıraktılar müşrikler. Kabenin yakınlarında zeybindeiyi de idam edeceklerdi oraya gidi verdi. Sonra sahabilerden Bir tanesi anlatıyor ki ismi aklıma gelmedi. Bu hanenin 41 ol hadisinde geçiyor. Geli verdi. Hüseyin onlara bırakmak istemiyordu çünkü Müşrikler cesetleri parçalıyorlardı, kulakı burun kesiyorlardı, Eziyet veriyorlardı cesetlere bile. Dedim ki diyor Sahbi, aklıma geldi Huzeyfe, alayım de cesedini, götüreyim, münasip bir yere gömeyim. O da Müslüman da ama imanını gizliyordu. Geldim diyor. Bu harf mesnedi değil anlatıyorum dostlar bunları geliyordu. Kubey bi ipten indiriyordu. Aynen şöyle diyor bu de Arkasını döndü. Bıçağını almak için ipleri kesecekti Önüne bir döndü. Kubeyb yoktu. Kubeyb'in cesedi yok olu vermişti. Nasıl olurdu? Nasıl olabilirdi? Olurdu dostlar Allah bırakmıyordu Zümer suresinde bi bikafin abde buyuran Allah Allah kuluna kafi değil midir buyuran Allah Tövbe suresinin 120 Son ayetinde Hasbiye Allah diyenleri Allah'ım bana yetersin Diyenleri bırakmıyordu Eslemtül Rabbil Alemin Diyordu onlar Alemlerin Rabbine teslim olduk diyorlardı ve Allah bırakmıyordu Buhar yine not olarak almış ve diyor ki Hube bin cesedi o günden bu yana bulunamamıştır Sonra müşrikler Asım bin Sabit'in cesedini getirmeleri için Ayak takımını gönderiyorlardı Çünkü Asım bin Sabit de müşriklerden Müşriklerin büyüklerinden bir tanesini öldürmüştü Getirene para vereceklerdi Tapınakları dünya olanları üç beş kuruş için yapamayacakları şey yoktu. Gidiverdiler Asım bin Sabit'in o tepenin oradaki mübarek cesetlerinin oraya. Ve Allah onu da bırakmıyordu. Asım bin Sabit radıyallahu anh'ın Mübarek cesetlerin üzerine Allah bir arı sürüsü gönderdiğini buyuruyor. Arı sürüsü Asım'ın cesedine hiç dokunmuyorlardı. Ama arı sürüsü Asım'ın cesedinin yanına da hiç kimseyi ama hiç kimseyi yaklaştırmıyordu. Çok uğraştılar. Uzaktan taşlar attılar arıları konmak için. Yapamadılar. Alamadılar. Cesedi alamadan geri döndüler. Allah bırakmamıştı, Allah bırakmıyordu, Allah bırakmayacaktı dostlar. Musa'ları bırakmayan denizleri yaran Allah, İsa'ları bırakmayan göklere çeken Allah, İbrahimleri bırakmayan ateşleri gül bahçesi yapan Allah, Muhammed Aleyhisselatü vesselama en ufak, en ince ev olan örümcek ayıyla kurtaran Allah. Bırakmıyordu. ...bırakmayacaktı. Geri geldiler. Asım'ın cesedini sonra alırız dediler. Sonra gittiklerinde... ...hiçbir ceset kalmamıştı. Zeyd bin ...idamına geldiler. Ebu Süfyan da vardı aralarında. O biraz önce... Hübeyb bin Adi'yi anlatırken sizlere Taberi diyor ki Ekin'de rivayet ediyor O Kuzey radiyallahu anh'ı Mekke'ye Resulullah gönderdi Hübeyb'i alması için ama Hübeyb yok olmuştu Bu da diğer bir rivayetti Ebu Sufyan geliyordu Sonradan aşkı görüp dirilecek olan Ebu Sufyan Zeyd ediyordu Ey Zeyd Şu anda senin yerinde burada Muhammed olmasını senin de evinin çocuk çocuğunun yanında olmayı ister miydin şu anda? İster misin? Seni gönderelim, onu alalım buraya. Zeyt, aşk ile dirilmiş Zeyt bin desine bakıyordu, acıyla bakıyordu. Keşke bilseydin benim gönlümdeki aşkı diyordu belki. Keşke sen de uyanabilsen diyordu belki. Belki tebliğ yapmak istiyordu ama yaptırmıyorlardı. diye verdi. Ey bu Süfyan. Allah Resulü evindeyken ayağına bir dikenin batmasından sağ. Burada ben şehadeti tatmayı tercih ederim. Bu sevgiyle bağlıydı Allah Resulü'ne. Şimdi karikatür krizinde Müslümanların niye bu kadar büyük tepki verdiğini anlayamayanlar keşke aşktan hissedar olsalar da anlasalar. Bu karikatür krizindeki bu kadar büyüyen olayları. Neden sonra Zeyd bin de şehit ediyorlardı? Ebu sufyan diyecekti sonradan. Diyecekti ki... Hz. Muhammed'e arkadaşlarının hesabının ona bağlılıkları kadar hiç kimsenin kimseye bağlılığını görmedim. Nedenini bilmiyordum. İman edince anladım. İman edince anladım. Yaşamadan anlamak mümkün değilmiş. Ve dostlar. Aynı aynı hadisenin bir benzeri Aradan bir yıl sonra, Hicretin dördüncü yılında bir Rumane'de gerçekleşiyordu. buhar Yenes bin Malik'ten İbni Kesir de İbnü Yesak da rivayet ediyorlar. Uhud'dan dört ay sonra, Uhud savaşından dört ay sonra, safer ayında Allah'ın sevgili elçisi Rahmet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlardı. Amir bin Malik, Mülaibul Esinle ismiyle meşhur olan bir insan. Alemlerin sultanına geliyordu. Allah'ın Resulünün aşk meclisine görünce etkileniverdi. O da etkilenmişti. Etkilenmemek mümkün müydü? Ebu Cehiller bile etkilenmişti de... ...şeytani bir hissiyat olan kibir yüzünden iman etmiyordu. Ebu Talip de kibir yüzünden daha doğrusu... ...Ebu Talip de desinler için, demesinler için iman etmiyordu. Ama herkesi etkiliyordu. Çünkü bunu ilahi sistem ayarlıyordu. Her şeyin, yerin göğün ve bu ikisi arasında bulunanların sahibi olan Allah öyle ayarlamıştı. Allah Resulü tebliğ yapıverdi Amir bin Mali'ye. İslam'a davet ediverdi. Amir kabul etmedi. Bakınız hoşgörü diyenler. Televizyonlarda hoşgörün narası atanlar. Ama iş icraata gelince... ...en arakadan gözetenler... ...Allah Resulü sadece anlatı verdi. ...kendi meclisindeydi... ...kabul etmedi... ...hiçbir baskı yapmadı Allah'ın Resulü... ...ama kendisi deyiverdi... ...ya Resulallah... ...seçkin sahabilerinden... ...Necid'e gönder dedi... ...Necidliler iman eder gibi geliyor bana... ...ben iman etmiyorum benim tercihim değil... ...ama onlar ederler belki... ...büyük ihtimal ederler gibi geliyor diyordu... Allah'ın sevgili Habibi, Tövbe suresi 128. ayet-i kerimede buyrulduğu üzere, Ümmetine rauf ve rahim olan, ümmetinden birinin saçını rüzgar sert esse yüreği sızlayan Nebi, İlk anında, son anında, dertli anında, kederli anında, sevinçli anında, her anında ümmeti diyen o sevgili aleyhissalatü vesselam, O zamandan bize laf söyletmeyen peygamber, o zamanda ümmetine laf söyleyenlere laf söyletmeyen peygamber, Kendisine laf söyleyenleri affediyordu. Ama ümmetine laf söyleyeni affetmiyordu. O bize bir kere bile laf söyletmedi. Ecdadımız da ona laf söyletmedi. Şimdi biz hala hikayelerde miyiz? Neredeyiz acep? Şu yürüyenleri de bir paylaşalım da toparlayayım konuyu. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyordu, Amir diyordu, şey e, Amir bin Malik diyordu, Necidlilerin o göndermiş olduğum elçilerime, aşk elçilerime, kardeşlerime, arkadaşlarıma, sevdiklerime, sevgililerime bir şey yapmalarından çekinirim diyordu da, Amir bin Malik benim himayemde gönder Allah'ın peygamberi diyordu. Resulullah hesab-ı 70 tane aşk eri Kur'an hafızı seçiyordu. Onlar da reci vakkasında olduğu gibi, ''Biz de bir insanın dirilmesine vesile olur muyuz acep? Bizi dirilten Allah'a şükür olması için biz de birilerini diriltebilir miyiz acep?'' diye koyuluyorlardı yola. ''Keşke vaktim olsa uzun uzun da uzun uzun anlatsam, gönüllerimizde şu şehitleri de bir taşıyabilsek keşke. Ama vaktimiz neden sonra yürüyorlardı bu aşk elçileri Amir ile Amir bin Malik'le beraber. Maune kuyusuna geldiklerinde konaklayı vermişlerdi. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Haram bin Milhan sahabe radıyallahu ana Amir bin Tufeil'e verilmek üzere bir İslam'a davet mektubu hazırlamıştı da Tufeil Tam bir gaflet bataklığındaki cehaletlere düşmüş bir insandı. İnsan demeye bin, bin şahid gerek ama Allah Resulü Allah Celle emriyle gönderiyordu. Tüfeil haram-ı milhamın karşısında görünce hiç umursamadı. Haram-ı milhan mektubu getirdi. Tüfeyl'e veri verecekti. Tüfeyl'e ulaştırmaktı amaç. İslam'da hiçbir zaman misyonerlik yok diye tekrar tekrar tekrar söylemiştim ya. İslam'da misyonerlik yoktu gerçekten de. Ama neden sonra bu insanlar anlamamışlardı? Ne yazık ki çok kötü bir şey yaptılar. Amir bin Tüfeil, Allah Resulü'nün o elcisi gelir gelmez... Mektubu getirdiğinde bir kelime bile konuşturmadan mektubu aldı ama okumadan kenara fırlattı. Sanki önceden bekliyormuş gibi hemen Haram bin Milhan'ın üzerine fısptullanı verdi, yanındaki adamlarıyla beraber mızrakla delik deşik etmeye başlıyordu mübarek sahabiyi. Ne istiyorlardı? Ne istiyorlardı? Kendisini diriltmek isteyenlerden ne istiyorlardı? Ama sizlerle konuştuk ya dostlar. İman olmadan, din olmadan, iman olmadan haya. Haya olmadan ahlak söz konusu değildir. Ahlak yoksa bir toplumda hayanın olmayışındandır. Haya yoksa bir toplumda imanın olmayışındandır. Tufeiller böyleydi. Taptıkları şey dünyaydı. Dinleseydi ne olacaktı? Dünyasını da kaybettiği ahiretini de. Sadece dinleyecekti. Şey de diyorlardı, haram bin milhanı ve haram bin milhan. Kendisine mızrakları saplayanlara hiçbir şey demiyordu. Ve dua etmiyordu. Allah hepinizi helak etsin demiyordu. Hiçbir şey ama hiçbir şey demiyordu. Hiçbir şey ama hiçbir şey söylemiyordu. Allah'ım nedir bu ya Rabbi? Diyordu ki Kabe'nin Rabbine and olsun ki kazandım gitti. Kendilerine mızrak sapladıkça bu şekilde bağırıyordu Haram bin Milhan. Allah'ım. Allah'ım. Sonra Tufeil Ümmedek sahabeyi şehit ettikten sonra geri kalanları için Seleî Moğollarından Üseyye, Ziril ve Zekvan kabilelerinden yardım istiyordu. Onlarda kabul ediyorlardı. Amir kabul etmemişti. Çünkü Amir bin Malik onları koruyucuydu. Himayelerinde gelmişti de anlaşmayı bozmak istemiyorlardı. Neden sonra bu 3 kişi yaklaşık 300 kişilik bir kuvvet hazırlayarak 70 kişinin üzerine geliverdiler. Ani bir baskın yapıyorlardı. Aşk erlerini hiç dinlemeden sorugusuz sualsiz şehit ediyorlardı. Vaktimiz kısıtlı kesiyorak geçiyorum. Neden sonra bir 70 kişilik sahabiden sadece iki kişi kurtulmuştu da Bunlardan bir tanesi de Amir bin Ümeyye'ydi. Diğerini de şehit etmişlerdi. Bu ikisi de orada birazcık ileride develeri gidiyorlardı. O yüzden kurtulmuşlardı. Amir bin Ümeyye hemen Medine'ye geliverdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına, sevgilinin yanına. Sevgililer Sevilis Aleyhisselatü Vesselam haberi alınca çok ağladı. Çok üzüldü. Bir rüzgüye gözyaşına canlar feda sultanımız. Gözyaşı dökmüştü çok çok. Daha birçok hadise geçti de yürüyenlerden vakit kısıtlığı nedeniyle bu kadar bahsetmiş olmuş olayım. Deden sonra kendimize bir gelelim de anlatmak istediğimizi bugünküünü bitireyim. Şöyle ki ve Vesselam Efendimiz kendisine zulmedenler için bir kere bile beddua etmemiş bir kere bile ah etmemişti. Hatta Ebu Cehil ki kendisini en çok zulmeden bu ümmetin firavunu dedi. Ebu Cehil'in kapısına bile yetmiş kere gitmişti. Amaç diriltmekti. Ama hesabına bu yapılanlara karşısında Allah sessiz bırakmamıştı sevgilisini. Ve bunu yapanlar için Buhari'nin rivayetine göre sabah namazında bir ay dua, beddua etmişti onlara ve onlar da helak oldular. Aldıkları karşılığını cevabını aldılar ama neden böyle oluyordu? Neden böyle kendilerine zulmediyorlardı? Neden? Aşkı yaşamak varken rahmet yaşamak varken Bunlar bu gafleti, bu derdi, kederi seçiyorlardı. Tercih kişilerindir muhakkak. Neden sonra yürüyenler bu şekilde yürüyorlardı. Son sözleri de kazandım gitti oluyorlardı dostlar. Çünkü dostlar şu sözümü lütfen dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum ki çünkü onlar kesinlikle inanıyorlardı ki şu dünya hayatının lezzeti bir Müslümanın kendisiyle Allah'a yaklaştığı en küçük bir taati yerine getirmesini önlemesi kadar önemli değil. Yine onlar kesinlikle inanıyorlardı ki ruhu feda etmek şu dünya zindanından kurtulup ahiret nimetlerine kavuşmaktan başka bir şey değildir. Tövbe Suresi 111. Ayet-i Kerime'de Rabbimiz cennet karşılığında Mal ve canlarını müminlerden satın aldığını buyuruyordu. Belki bu anlaşmayı gördükleri için güzel bir ticaret yapıyorlardı. <gülüyor> bu güzel ticaretin karşılığında belki kazandım gitti diyorlardı. <gülüyor> Neden sonra? Biz son olarak bahsedeceğimiz bir konu üzere kendimize bir gelelim. Ve son olarak şu konuya gireyim. Yıl 1257. Cengiz Han'ın ordu komutanlarından Bucu Konya'ya doğru ilerlerken... ...Sultan İzzettin Keykavus bu haberi alınca Konya'yı terk edip Alanya'ya doğru gidiyor. Konya halkı ne yapacağını bilmez bir vaziyette Konya kalesinin içine sığınıveriyorlar dostlar. Sonra halk arasında önderlik yapan bir hatip geliyor... Ve diyor ki kızının ve karısının bileziklerini alıp sepete koyuyor. Ve halka diyor ki siz de lütfen getiriniz böyle bilezikleri filan. Ben diyor şu ordu komutanına gideyim. Belki bu hediyenin vesilesine gönlü incenir de incinir yumuşar da malığa cana dokunmadan burayı terk eder. Neden sonra halk kabul ediyordu ve bu hadip ilerliyordu Bucu'nun çadırına. Çadırına girdiğinde karısı vardı Bucu ava çıkmıştı. Karısı soru verdi, kimsiniz neden geldiniz? Hatip anlatıyordu, mal ve canlarının bağışlanması konusunda rica olsun için hediyesini sunuyordu da, Bucu'nun karısı hediye karşısında çok yumuşuyordu ve bir içki ikram verdi Hatibe. Hatip bu bizim dinimizce haramdır diyordu, bunun üzerine Bucu'nun karısı bizimce helal diyordu. Sizin dininiz başka, bizim dinimiz başka diyordu Hatip. Soru verdiği hatibin e, Bucun'un karısı, "Sizin dininiz mi üstün, bizim dinimiz mi üstün?" Bunun üzerine cevap veri verdi hatip, "Bizim dinimiz üstün." "Peki," dedi Bucun'un karısı. "Sizin dininiz üstünse sizin üstün olmanız, galip gelmeniz gerek her yerde ve her alanda. Ama biz size galibiz. Biz sizden üstünüz." "Bu nasıl oluyor?" diye verdi. Çok dikkatli dinleyin lütfen dostlar. Bunun üzerine o hatip Bucu'nun eşinin üzerindeki inci düğmeli kaftanı göstererek, ''Siz bu kaftanı sevdiğinize mi hediye edersiniz, sevmediğinize mi?'' ''Sevdiğime hediye ederim'' dedi. ''Peki'' dedi Hatip, ''Sevdiğiniz sizin bu hediyenizi alsa, ömlemsemese, yere çalsa, hakkını vermese ne yaparsınız?'' ''Çok canım sıkılır, kızarım, belki de onu öldürürüm'' dedi Bucu'nun eşi. Hatip deyi verdi. Allah en güzeli bize verdi. En güzel nimet olan İslam'ı bize verdi. Ama biz İslam'dan uzaklaşı verdik. Bize verdiği kitap raflarda sadece tozlanı verdi. Peygamber'in hayatı gerilerde kaldı bizim için. Allah her alanda örnek olsun için sunduğu peygamberinden uzak kaldık da o yüzden biz böyle düşü verdik, gerileyi verdik deyince eşine, bucunun eşine, bucunun eşi verdi sözünden. Evet dostlar. Tarihe baktığımız zaman, İslam dinine yapışan, Allah'ın kitabına ve peygambere yapışan hiçbir kavim geride kalmamıştı. Her alanda üstündü. Allah demiyor mu ki, sebat gösterin, hep üstün gelecek sizsiniz demiyor mu? Ali İmran suresinde. Ve dostlar... Şunu da söylemek gerekir ki Allah'ın Resulü veda hutbesinde son sözleri olarak demiyor muydu size iki şey bırakıyorum. Eğer bunlara sımsıkı sarılırsanız hiç şaşmazsınız yolunuzdan sap sap sap sapmazsanız her zaman doğru yolda gidersiniz demiyor muydu? Evet diyordu. Peki dostlar neden sonra biz bu haldeyiz? Bazen benim görev yaptığım camide küçük talebelerimle böyle ta konuşmalarım geçiyor. Allah razı olsun. Gündüzleri okula gidiyorlar. Okuldan gelince yanıma geliyorlar. Sohbet ediyoruz, ders çalışıyoruz, Kur'an çalışıyoruz. Onların derslerini yapıyoruz. Çok güzel bir ortam oluyor. Keşke kumandalara bağlı yığınlar olmaktan kurtarsak çocuklarımızı. Çocuklar, yavrularım geldikleri zaman yanıma. Televizyondaki kandan, kinden, kim kimi öldürmüş, kim kimi nasıl kandırmış. Keşke bunu öğrenecekleri yerine ahlakı, insanlığı öğrenseler keşke televizyonlardan. Neden sonra? Konuyu çok uzatmak istemiyorum, çok da bağlamak gerek. Biz, biz Allah'ın emirlerine sahip çıkmak bir yere dursun. Allah'ın bize sunmuş olduğu rahmetten uzaklaşabildiğimiz kadar uzaklaştık. İşte danıştayın kararı gibi ya da yükün durumu gibi. Ben ilahiyatçıyım, bu konulara girmek bana uymaz. Bizim yapmamamız gereken bir şey. Ama lütfen, lütfen alkışlayanlar olmayalım, yürüyenler olalım, yürüyenlere bakalım. Dirilmek için geldik biz bu dünyaya. Diriltmeye de çalışalım. Kim olursa olsun... El bekleyen herkese el uzatmaya gayret edelim dostlar. Biz aşk peygamberin ümmetiyiz. O bize bir kere bile laf söyletmedi. Biz de muhakkak ona söyletmeyeceğiz. Ama onun koyduğu ölçülerle yakarak yıkarak değil. Verilmesi gereken ölçüler bellidir. Derken... Evet dostlar vaktimiz kısıtlı olduğu için sizle paylaşacağım bir ton şey olsa da gönlümüzde yarıda bırakmak durumunda kalıyoruz. Bu haftaki gafletten kurtuluş programımızı burada geciktirerek bitirme, bitirirken sizler allah Teala emanet ediyorum. Nurlu yolumla ayırmasın. Rabbimiz iki cihanda da cennet hayatını yaşayanlardan mutfelesin. Rabbim bize az konuşturduğu... Öz olarak anlamayı lütfeylesin Rabbim bizi sıratı müstakimden uyarmasın Alemlerin sultanının Sancağı altında toplanıp Cennete girip cemalullahı seyredenlerden eylesin Allah'a emanet olunuz efendim Hakkınızı helal ediniz Allah'a emanet olunuz Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullah ve Berekatü